biraz uzunca bir soru var bir alıntı yapılmış o alıntı soruluyor Fethullah Gülen Sonsuz Nur adlı eserinde şunları söylüyor Cilt 2 sayfa 145-146 Cumhur'a göre peygamberler günahın küçüğünden de büyüğünden de korunmuştur gökte Cebrail, Azrail, Mikail ve İsrafil ne yerde de peygamberler odur sonra 144 149-153. sayfalarda şu ibareler var İsmet yani peygamberlerin korunmuşluğu peygamber olmayanlar içinde söz konusu olabilir mi? Yani peygamberlerin dışında bazı seçkin insanları da Allah günah işlemekten korur mu? Cumhurun bu mevzudaki görüşü peygamberlerden başkasının masum olamayacağı merkezindedir. Peygamberlerin dışında insanlığa kudüve ve imam olacak dini lider ve büyüklerin de Cenab-ı Hak tarafından korunabileceğini söyleyebiliriz. Mesela ''İmam-ı Rabbani günah işleyebilir mi?'' sorusuna hepimiz evet işleyebilir deriz. Çünkü İmam-ı Rabbani peygamber değildir ve farazi olarak da günah işlemesi mümkündür. Fakat, acaba İmam-ı Rabbani hayatında hiç günah işlemiş midir? İşte bu soruya verilecek cevap, yukarıdaki cevap olmayacaktır. Çünkü hiç kimse İmam-ı Rabbani'nin işlediği küçük bir günahı dahi göstermeye veya ispat etmeye muktedir değildir. Çünkü orada günahı yazan melek değil hiç kimsedir. Cenab-ı Hak bu manada evliyayı, asfiyayı ve kendine yakın mukarrabini de korur, onlara günah işletmeyebilir. Sonra şöyle devam ediyor, İhlas ve samimiyet içinde Kur'an ve iman hizmetinde bulunanlar,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 İnsanlar, dünyayı ahirete tercih ettikleri zaman dini kesinlikle bırakmazlar. Ne yaparlar? Dini kendilerine uydururlar. Kendi dine uymayacakları için dini kendilerine uydururlar. Biz burada bu zatları biliyorsunuz yıllardır uyarıyoruz. Süleymaniye camiinde vaaz ederken Yıllarca bunu yaptım. Şu aracılık ve şirk kitabı bu maksatta yazılmıştır. Bunlarla ilgili bir bölüm vardır burada. Bunun ilk baskısı 2000'li yıllardan önce çıkmıştı galiba. Şimdi, Yani biz böyle durum ve şartlara göre değil de doğ, do, biliyorsunuz doğruları her zaman söylüyoruz. Niye? Bu insanların kendi itkileri için söylüyoruz. Allah rızası için bu insanları uyarıyoruz. Fakat siz ne yaparsanız yapın. Şimdi Fethullah Gülen'in söylediği doğru da Ömer Nasuhi Bilmen'in şey affedersin Fethullah Gülen'in burada söylediği doğru da Ömer Nasuh'u bilmenin Büyük İslam ilmi peygamberler için söylediği doğru mu? Yani o yanlış da o doğru mu söylüyor? Bize çocukluğumuzda peygamberlerin sıfatları olarak ne öğrettiler? İsmet sıfatı dedi. Niye? Günah işlemezler falan. Ya nereden çıkarıyorsunuz? Allah'tan korkun ya. Peki o yanlış da Diyanet Vakfı'nın yayınladığı şu Kur'an-ı Kerim'in mealine tam O'nun zıttı olan ayetin yanına Allah'ın yanlışını çıkarırcasına yazılan doğru mu? Hangi doğru din? Ben hakikaten zaman zaman bazen şey yapıyorum yani Yunus acaba niye kaçmış ben zaman zaman bunu kendi içimde hissediyorum. Yani Allah'ın ayetlerini okuduğunuz için Herkes, her taraftan hücum etmeye kalkıyor. Lan kardeşim! Sen Müslümanım diyorsun. Ne oluyor bu? Ayrı bir din mi icat ediyorsun Diyorsun ki icat ediliyor. Yani bu Fetullah plana mahsus bir şey değil. Ta Abbasilerden beri. Abbasilerin başı İslam'ın bitişidir. Bunu unutmayalım, kafamıza iyice koyalım. Mesela şu anda yapılan hareket, pek güçlü bir hareket değil. Niye? Bilimsel değil, o sos siyasal, hiç önemli değil o. O bir şey gibi, bir saman alevi gibidir, akar gider, hiç önemli değil. Ama bugün asıl problem kaynağı neresidir biliyor musunuz? Bugün ilahiyat fakülteleri problemdir. Çünkü ilahiyat fakültelerinde okutulan din, Abbasilerin oluşturduğu dindir. Kur'an ve Sünnet'in dini değildir. Bugün tarikatların dini o, o zamandan beri oluşan dindir. Cemaatlerin dini öyledir. Şimdi bakın, Allahü Teala burada ne diyor? Fetih Suresini açın. Yani biz de hiç kimseye yaranamıyoruz yani ne siyasisi bizden hoşlanıyor, ne yenilikçisi hoşlanıyor, ne gelenekçisi hoşlanıyor, ne efendim tarikatçısı hoşlanıyor, ne cemaatçisi hiç kimse. Aslında bu da büyük bir nimet ha, bunun da kıymetini bilmek lazım. Çünkü onlardan biri, birine yaklaşsak, ya peki nedir, ha, aslında <gülüyor> falan filan dememiz gerekir. İlk ayetler. 48. 48. Sure 48. soru. İlk ayetler. Fetih suresi sorusu. İna fetahna alika fetah mubine. Sen için o fethin önüne iyice açtık diyor Allahü Teala. Niye? Liyafir alekallahu ma teqd deminden bika ve ma te Bu Mekkenin fetinin önünü tamamen açtık diyor. Önce işlediğin ve ondan sonra işlediğin günahları Allah affetsin diye. Allah'ın ayeti bu. Hani günah işlemezdi? Ya bari, bari birileri gitse de Cenab-ı Hak bunu, haşa. Ya Rabbi sen bilmiyorsun, böyle şey mi olur? Bak falanca böyle demiş anlatmaları lazım. Peki Allah böyle diyor da, burada ne Bir diyor, diyor? Bir okusana Yahya. Bu açıklamayı ne diyor? Diyanet Vakfı. Yani burada isimleri saydığınız zaman bugün her birisi saygın ilim adamı olarak geçen kişiler. Asıl problem bu. Yani, bir tarikata, bir cemaate karşı çıkmak kolay. Ama ilim adı altında yapılan hurafeler asıl mesele, asıl sıkıntı o. Siz çocuğunuz dini öğrensin diye okula gönderiyorsunuz. İşte bizim kafalarımızda bunlarla şartlanmış çocukluktan itibaren. Oku. Evet, üçüncü ayetin açıklaması, ''Geçmişte ve gelecekte günahtan uzak bulunan peygambere tamamlanan bak, ilahi günah, nimet...'' geçmişte ve gelecekte günahtan uzakmış. Allah'a akıl öğretiyor orada. Allah ne diyor? Gelecekte demiyor bak, geçmiş gelecek kelimesi, oraya ayete gelecekte diye anlam veriyor. Önceki ve ondan sonraki günahın, işleyeceğin günah değil burada. Onu afiz işleyeceği olsa Cenab-ı Hak der mi? E, şeyde hemen bundan iki önceki e, Ahkaf suresinde 9. ayet der mi? Kul ma kuntü minar rusul. 46. ayet. De ki ben elçilerin ilki değilim. Ve ma ve ma edri ma yu'salu Bana da size ne yapılacağını bilmem. E gelecek günah affedilecekse bilmem diye dedirtir mi Cenab-ı Hak buna? Dedirtir mi? Ya, ayeti metnine verilen anlama bir bakın Allah aşkına ya. Yani. Önceki ve ondan sonraki günahını affetsin diye. Biz çok iyi biliyoruz ki Rasulullah aleyhissellem ve, ve ashab bedirde günah işlemiştir. Gayet açık biliyoruz. Allahü Teala açıkça söylüyor. Ama o ayet öyle bir anlam veriyorlar ki hiçbir şey anlaşılmaz. Nedir bu? İşte bu bu iveçtir. Dini bozmaktır başka bir şey değil. İlim görüntüsüyle dini bozmaktır. Evet devam et. Geçmişte ve gelecekte günahtan uzak bulunan peygambere tamamlanan ilahi nimet, Mekke ve Taif'in fethi, dünyada şerefinin yüce kılınması, yardım ve zafer'e nail olması, baş kaldıranların boyun eğmesi şeklinde tecelli etmiştir. Tamam, yeter bu kadar. Evet. Şimdi peki Allahü Teala biliyorsunuz burada uzun uzun konuştuk. Enfal suresinin baş tarafında diyor ki bu iki şeyden birisini Cenab-ı Hak vermeyi vaat etmişti. Birisi Mekke'den gelen ordu, birisi Şam'dan gelen kafile. Bu vaadi de Mekke'de inen 30. Rum Suresinin baş ayetlerinde yapmıştı. Bu Ayrıntı isteyenler bu konuda çok sayıda videomuz var, oradan dinleyebilirler. ve allah Teala, Mekke'den gelen orduyu verdi ki onların kökünü kessin, Müslümanlar Mekke'ye girsin, Mekke'deyken inen İsra Suresi'nde Cenab-ı Hakk'ın söz verdiği Mekke'den seni çıkaracaklar, burada onlar fazla kalamazlar, onlar da buradan çıkarlar. İsra 59 muydu? O ayeti verdi yok 76 galiba, 76 evet o emri yerine getirmek için. Şimdi Allahü Teala dedi ki, ben size Mekke ordusunu veriyorum ki لِيَقْطَعَ وَيَقْطَعَ دَا بِلَا الْكَافِرِينَ Kafirlerin kökünü kurutsun diye Mekke kafirlerinin. Ve Müslümanlar oradan gidip Mekke'ye gireceklerdi Bedir Savaşı'nda. Allahü Teala Bedir'den önce indirdiği Muhammed Suresi 4. ayette de düşmanı yere sermeden esir almayı yasaklamıştır. Rasulullah düşmanı yere sermeden esir almıştır. <gülüyor> o zaman Cenab-ı Hak Enfal 67'de diyor ki ''Mâ bir nebî gînen yekûne lehu esrâ hattâ yutkhîne fil ard ''Hiçbir nebi, savaş meydanında düşmanı etkisiz hale getirmeden esir alma hakkına sahip değildir.'' Orada savaş meydanı yerine ne anlam veriyorlar? Bir okusana, Allah aşkına ya. Enfal 67 yeryüzünde ağır basıncaya kadar, yeryüzünde ağır basıncaya kaç tane hangi Nebi'yi biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'de? Yeryüzünde ağır basmak ne demek? Ya, ya gerçekten ayet, ayetlerin meallerini ne hale getiriyorlar ya? Diyor ki Allahü Teala savaş meydanında düşmana tam hakimiyet kurmadan hiçbir Nebi'nin nesil almaya hakkı yoktur. Ondan sonra Rasulullah'a ve ashabına dönüyor. Bu Nebi'nin dediği kim? Orada Nebi olan kim? Bedir'de. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem değil mi? Peki hani hiç günah işlemezdi ne oldu? Ne oldu? Ondan sonra diyor ki turidune arada dünya. Siz dünyalık istiyorsunuz. Vallahi yuridul ahire, Allah ahireti istiyor. Zaten zaten günahın temeli de bu değil mi? Ya Allah daha sonrasını istiyor diyor. Yani esir almayın, Mekke'ye girin. Ondan sonra ne diyor? 68'de لَوْلَا kitabı مِنَ اللّٰهِ Daha önce Allah Allah'tan geçmiş bir yazgı olmasaydı o da Rum suresinde o gün, yani Rumların Perslere galip geldiği gün Müslümanlara zafer vereceğini Mekke'deyken vaad etmişti Allah. Ben bu sözü daha önce size vermiş olmasaydım لَمَسَّكُمْ fi مَا أَخَلْقْتُمْ عَذَابٌ Aldığınız bu esirlerden dolayı size büyük bir azap dokunacaktı. Büyük azap ne için söylenir? Zelleler için mi büyük azap oluyor? İşte Müslümanlar orada Mekke'yi fethedebildiler mi? Niye? Çünkü yaptıkları yanlıştan dolayı Allah vermedi. Nebi de olsa hata yaptı mı bitti. İşte böyle bir Nebi bize örnek olur. Günahsız bir kişiyi ben nasıl örnek alabilirim ya? Benim gibi olacak ki, hata yapacak ki hatadan nasıl tevbe ettiğini göreyim. İşte bu nebi hicretin 8. senesinde işte oradan 6 sene sonra yaklaşık Mekke'yi fethedince inen sure ne dedi? Nasır suresinde idrace enasullahi Allah'ın yardımı gelir. Vel fetih ve bu de olursa Mekke fethedilirse yani o hatanızı düzeltmiş olursanız Varayit الناس يدخلون في دين الله يفاجi insanların bölük bölük Allah'ın dinine girdiğini görürsen tesbih hamdi rabbik Rabbinin hamdine karşılık tesbih et. Allah her şeyi güzel yapar. Ona karşılık ona boyun eğ. Bak öyle sen nebiesin falan filan diye hiç kimse affetmez. İşte bu bana örnek olur. Demek ki ben bir hata bak Allah kendi nebisinin hatasını ancak yaptığını temizlettikten sonra tevbesini kabul etmiştir. O zaman ben bir taraftan suç işliyim onun üzerine Rabbi tevbe edeyim, böyle şey yok. Bir gün bir toplantıdayız. Meşhur hocalardan bir tanesi faize fetva verdi. Ondan sonra da finans kurumları battı faizin içerisine. Bebenden de kurtuldular tabi Allah'a çok şükretsinler ki benden kurtuldular o, o toplantıdan sonra. Orada dedim ki Allah'ın bu mübarek dinini maskara göstermeye hakkın yok dedim, bütün genel müdürlerin yanında. Sözünü geri al dedi. Aldım dedim, ne değişti? Sonra ezan okundu. Namaz kılmaya kalktı dedi ki, bir namaz kılalım da Allah günahlarımızı affetsin. <gülüyor> o günah namazdan affedilir mi? E tabi siz, siz nebiyi günahsız falan gösterirseniz, bütün bu ayetlerin üstünü örterseniz, o da olur. Dedim ki, bakın şöyle öyle bir şey demiyorum ben dedim. Ondan sonra benden de kurtuldular. Bakalım ahirette bunun hesabını nasıl verecekler? Şimdi ondan sonra bir, bir genel müdür bana dedi ki orada ''Ya hocam dedi sen de bizi çok sıkıştırıyorsun ya, hiç nefes aldırmıyorsun.'' ''Bu dedim faiz değil mi?'' dedim bu adamın fetva verdi ''Ya ama öyle ama.'' falan. Dedim ki öyle ama ya. Lan ''Ben sana faize fetva vereceğim, sen yapacaksın, beraber cehenneme gideceğiz öyle mi?'' <Gülüyor> Şimdi Bakın işte Rasulullah'ı örnek olmaktan çıkarırsanız bu, olacağı budur. Olacağı budur. Bir namaz kıladan da günahlarımızı affetsin, affedilsin biraz zor affedilir. Ama bak Allah'ın Rasul ne yaptı? Nebi sıfatıyla yaptığı hatanın affedilmesi için ne yaptı? Önce şu döktüğünü bir temizle bakayım. Mekke'yi fethet, ondan sonra estağfirullah İşte bu bana örnek olur değil mi? Peki ben günah işleyen bir insanım, hiç günah işlemeyen bir kişi bana nasıl örnek olacak? Size i̇şte bazen söylüyorum ya size, Şurada savaş meydanı var. Bütün düşman beni sarmış. Herkes e, kurşunlarını benim üzerine çevirmiş. Arka tarafta bir kale var. Kalenin içerisinde birisi böyle keyfinde kurşun da sıksalar du duvarlardan geçmeyecek. Birisi diyor ki ya o adam örnek alsana. Ulan orada olsam zaten örnek almama gerek yok ki. Şimdi diyorlar ki Rasulullah örnek al. E nasıl? Hiç günah işlemez. Ya ben günahkar bir adam nasıl örnek alacağım? Onu? Ne işlemez de niye işlemez? Allah onu korur. E beni korumuyor, nasıl örnek alacağım? O beni korumuyor diyemiyor bunlar artık. Diyorlar ki bu hizmette olanlar da korunur, işte şu da korunur bu. İyi vallahi ne güzel yani. E tabi şimdi baştan bir kurguyu bir yanlış yaptın mı yürür gider. Onun için bakın, bu dost tavsiyesidir. hem bu yazıyı yazan şahsa, hem onun arkasına gidenlere Allah'ın ayetleri ile uyarıda bulunuyoruz. Uyanırlar ya da uyanmazlar, uyanırlarsa kendi ehlerine uyanmazlarsa hesabı kendilerine verir. Allah hepimizin yardımcısı olsun.